Dahiliye vekili ile bir parçadır. Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vuku bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazika hedef olmuşum. Şöyle ki hem şiddetli suikast teseri olarak zehirlenmeden hasta, hem gayet zayıf yetmiş bir yaşında ihtiyar, hem kimsesiz acınacak bir gurbette, hem sako hem fanila ve pabucunu satmakla maiyetini temin eden fakirül hal hem yirmi beş sene münzevi olmasından, binden ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir merdum giriz, mütevahhiş, hem 20 sene hayatını ve eserlerini, üç mahkeme ve Ankara ehli vukufu inceden inciye tetkikten sonra, bir ittifak beraatine ve eserleri vatana, millete zararsız olarak menfaatli olmasına karar verilmiş bir masum, hem eski harbi umumide ehemmiyetli hizmet etmiş bir evlad-ı vatan,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 ve dünyanıza karışmadığını adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız adam, hem ahiretine ve ihlasına zarar gelmemek için şiddetle teveccüh ahameden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarından ve medihlerinden çekinen beğenmeyen bu bir icaresayide, başta dâhiliye vekili olan sen, Afyon valisini ve Emir zabıtasını musallat edip her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek ve tecridi mutlak içinde tek başıyla bir hapsi mümferitte durmağa mecbur etmek hangi maslahatınız iktiza eder hangi kanun bu dehşetli gadre müsaade eder diye hukuku umumiye'yi muhafaza eden adliyenin yüksek dairesi vasıtasıyla dailiye vekiline beyan ediyorum zulmen bütün hukuku medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim ve benim hakkımda bu gurbette samimi akrabalarım Osman, Mehmet, Hasan efendiler. Sizin halisane bana ve Risale-i Nura karşı hiç unutulmayacak hizmetinize bir mükafatı acili olarak Hasan Feyzi ve sair talebelerin çalışkan hanedanına karşı fevkalade teveccühleri ve umum memlekette sizin şerefinizi neşretmeleri ve ehli hakikati size dost yapmakları cihetiyle Benden ziyade Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye ve muhafaza etmek ve ehli siyasetin ve beni zehirleyen düşmanlarımın desiselerinden kurtarmak için gayet derecede bir ihtiyat, tam bir sadakat ve benim yerimde tam bir dikkat ile mükellefsiniz. Yoksa az bir hata yalnız bana değil, belki binler masum şakirtlere ve şimdi parlayan şerefinize dokunacak. Benim vaziyetim ve verilen sıkıntılar altı ile kanunsuz olmasından, ileride mes'uliyetten kurtarmak için, insafsız ve kanunsuz beni tazib edenler, kendilerine bir bahane, bir vesile arıyorlar. Pek çok dikkatli olmanız lazımdır. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, bir iki gün evvel hasb halin bir parçası size gönderilmiş, ta siz onu esas tutup, lüzum olduğu zaman ya istida veya o vekile ve mahkemeye vermek, veya başka makamata o parça ile müracaat etmek ve kardeşlerimiz dahi o esas üzerine kendilerini münafıklara karşı müdafaa etmek için size gönderilmiş. Demek şimdiye kadar bana garazla işkenceli sıkıntıları verdiren en başta oymış. Her neyse siz meşveret ile ne lazımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla telaşsız velveleye vermemek lazım. Saniyen. Bu defa görüşmediğim buranın korkak müftüsü vasıtasıyla, Hulusi'nin Kars'tan bir mektubunu birader Zadem, Nihat'ın mektubuyla aldım. El-Hak, o kardeşimiz, daima fevkalade sadakatini ve nurlara kuvvetli alakasını muhafaza ediyor. Manidar bir tevafuktur ki, bilmediğim halde, Nihat'ın orada bulunması ihtimaliyle, Sabri'ye ait fıkrada demiştim ki, Nihat Kars'ta ise, Hulusi ile görüşür mealinde burada söylediğim ve sonra size yazdığım aynı zamanda, o ikisi şimdiye kadar süküt ettikleri halde, beraber bana mektup yazıyorlar. Salisen, refet kardeşimizin kemali sadakat ve alakasını ve Hulusi gibi nurların bir kumandanı olduğunu gösteren mektubu, Hulusi'nin mektubunu aldığım zamanına tevafuku, latif ve sürurlu oldu. O ikisi layıkaya girsin, ve refetin masumlara Kur'an okutması ve kendisi lemalar ile yazmak ve okumakla meşgul olması ve benim hastalığımın şifasına o masumlarla dua etmeleri, bir merhem gibi hastalığıma ferah ve hiffet verdi. Ve Rabian, yazıda merhum Asım'a benzeyen Yakup Cemal'in hayatta olduğunu ve hayatta ise nurlar ile o güzel kalemiyle hizmet ediyor mu bilemediğim için çok defa hazinane ve müteessifane düşünüyordum. Hadsiz şükür olsun ki, hem hayatta, hem nurlara hizmette, hem sadakatte olduğunu gösteren bir mektubunu aldım, elhamdülillah dedim. Aziz Sıddık kardeşlerim, yüz defadan ziyade, gayet kıymetli bir hakikati imaniye bana görünüyor. Te'lif zamanı tamam olması hikmetiyle, ne kadar çalıştım, o çok ehemmiyetli hakikatı avlayamadım. Vazıhan ifade ve ihsas etmek için bekledim, muvaffak olamadım. Şimdi gayet kısa bir işaretle o çok geniş ve çok uzun hakikattan kısacık bahsedeceğim. İnna Allaha halakal insane ala suretir Rahman hadisi hem cevami ülkelimden hem müteşabih hadislerdendir. Pek büyük ve külli nüktesi benim kalbime hulasa'tul hulasa ile Cevşenül Kebir'i okuduğum vakit zahir oldu. Ben de o acib ve çok güzel nükteyi kaçırmamak için şifreler, işaretler nev'inden hülasat hülasanın on yedinci mertebesi olan Kur'an lisanıyla şehadet ve on sekizinci mertebesi olan Kainat lisanıyla şehadet ortasında o şifreli işaretleri şöyle koydum. La ilahe illallahul vâcibul vücudil vâhidul ahad bilisanil hakikatil insaniye bi kelimâti hayâtiha ve hissiyâtiha وسجياتها ومكياسيتها ومرآتيتها وبكلمات صفاتها وأخلاقها وخلافتها وفهرستيتها وأنانيتها وبكلمات مخلوكيتها الجامعة وعبوديتها المتنبعة واحتياجاتها الكثيرة بفكرها وعجزها ونقصها الغير المحدودة واستعداداتها الغير المحصورة işte bu kısa şifreyi yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeceğim. Bunu Hülasaül Hülasaya bir haşiye yapınız. Evet ben Hülasaül Hülasayı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halkay zikir oluyor. Fakat her nevin lisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma-i ilahiyeyi ilmel Yakin ile izan etmek için akıl çok çabalıyor, sonra tam görür. Hakikatı insaniye baktığı vakit o cami mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle katî ve şuhudi ve izani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmâi tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat fikriyeye muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır ve innallaha halakal insane ala suretir rahman hakiki bir manasını anlar çünkü cenabı hak hakkında suret muhal olmasından suretten murat sirettir ahlak ve sıfattır evet nasıl ki ehli tarikat seyri enfusi ve afaki ile marifeti ilahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfusiide yani kalbinde zikri hafiyi kalple bulmuşlar Aynen öyle de yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok ali ve kıymetli olan iman ve tasdikle iki caddeyle hareket etmişler. Biri Kitabı Kainatı Mütalaa ile Ayetül Kübra ve Hizbün Nuriye ve Hülasa tül Hülasa gibi afaka bakmaktır. Diğeri ve en kuvvetli ve hakka yakim derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikati insani haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini, ve mahiyeti nefsiyesini nefsiyyesini ile, imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki, sır-ı akrebiyete ve veraset-i bakar. Ve enfüsî tefekkür imani hakikatının bir parçası, 30. sözün, ene ve enaniyette, ve 33. mektubun, hayat penceresinde ve insan penceresinde, ve bazı parçaları da, sair-i eczai-nuriye'de bir derece beyan edilmiş bunu hem layıkaya, hem sike i gaybiyeye, hem hülasanın ahirine yazılsın. Aziz Sıddık kardeşlerim, halimin müsaadesizliği için müteatlit mektuplarınıza bir tek perişan mektubumla cevap verdiğimden gücenmeyiniz. Evvela, gizli düşmanlarımız, hükümetin ehemmiyetli ve birkaç vazifedarlarını elde edip, beni tazikatla menemen ve Şeyh Said hadisesi gibi bir hadise çıkarmak için bütün kuvvetiyle en hassas damarlarıma dokunduracak tarzda her desiseyi istimal ettiler. Gördüler ki eski Said yok, yenisi ise her şeye tahammül ediyor. O planın sair suikastlere ez cümle zehir vermeye tebdil ettiler. hıfz İlahi onu da akim bıraktı. Şimdi o münafıklar resmen hükümetin nüfuzunu benden halkları ülkürtmek ve vazgeçirmek için burada dehşetli bir propaganda ile istimal ediyorlar. Fakat siz hiç telaş etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devam eder, gittikçe fütuhat-ı Nuriye tevessü ediyor. Saniyen, bu defa Hasan Feyzi'nin ve bir hafta evvel Halil İbrahim'in şahsıma karşı fevkalade hüsnüzan zan ile mersiyeleri ve samimi ve hazin vedanameleri az tadil ile üç sebep için kabul edildi. Birincisi onlar şahsıma değil belki Kur'an ve imana ve nurlara hadimliğim ve o vazifeyi kutsiye bakıp yazmışlar. İkincisi onların ve onlar temsil ettikleri o civardaki halis kardeşlerimizin ve haddimin çok fevkindeki tarifatlarını, bir nevi samimi dua ve ulvi bir tevevvül ve yüksek bir arzuyu hayır ve istidatlarının ve itikatlarının ve nurlara pek ciddi alakalarının bir inikası olmasıdır. Üçüncüsü ben onların nazarında, Risale-i Nur ve Şakirtlerdeki şahs-ı manevisinin mümessili ve numunesi olmam cihetiyle, onların sebebi teşvikleri olan o harika hüsn-ü zanlarını ve kuvvi maneviyelerini kırmak maslahat değildir. O ikisine ve arkadaşlarına, hususan Ahmet Feyzi ve Denizli Hapsi'ndeki kardeşlerimize ve hakkımızda adalete çalışanlara binler selam. Salisen çok defa benim sıkıntılarıma bir merhem hükmüne geçmiş ve yanımdaki sakladığım kahraman Hüsrev'in çok mektupları ve onların her birinden birer ehemmiyetli fıkrayı alıp mecmunu layıkaya geçirmek için zaman bulamıyorum. İnşallah bir istirahat zamanında tetkik edeceğim Ahmet Nazif'in İnebolu talebeleri namına yazdığı ve Halil İbrahim'in ağlatıcı mersiyesine iştiraklerini gösteren mektubu benim o havalideki sebatkar kardeşlerim hakkında endişelerimi izale eyledi Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Rabian, Çoban İsa köyünde, Ahmet'in mektubunda isimleri bulunan, eski ve yeni kardeşlerimizin, Risale-i Nur'a çalışmaları, ve çocukları da Kur'an'a ve Nur'lara çalıştırmaları, bu vakitte Nur'lara büyük bir hizmettir. Cenab-ı Hak onlara muvaffak eylesin. Amin. Hamisen, Münafık düşmanlarımın maddi ve manevi zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve Evrad-ı Kutsiye-i İshah'ın Hakşibend beni ölüm tehlikesinden belki yirmi defa kutsiyetleriyle kurtardılar. Fakat maalesef asabımda ve sinirlerimde ve hassasiyetimde o zulümden öyle şiddetli bir teessür, bir heyecan, bir teellüm, bir teneffür gelmiş ki en samimi dostumu ve tam sadık bir kardeşimi bir saat yanımda tahammül edemiyorum. Ruhum kaldırmıyor. Hatta biri bana baksa da sıkılıyorum. Eskide bende biraz bulunan merdüm hastalığı, o zalimlerin gaddarane sıkıntılarıyla ve ile bende çok şiddetlenmiş, güya ölmeden evvel hayat-ı içtimaiyeciyetinde ölmüşüm ki, bu hakikat ve bu sır için hakkımda has kardeşlerim vefat mersiyelerini yazıyorlar. Hem buranın havası benim asabıma pek çok dokunuyor. Bu kışın bir günü, denizle hapsinin o geçirdiğimiz kış kadar bana ağır geliyor, beni üzüyor. Evet, nasıl göz bir saçı kaldırmıyor? Aynen öyle de, şimdiki ruhum ve omuzum, bir saç kadar sıkletten, ağırlıktan müteessir olduğu halde, Risale-i Nur'un ve şakitlerinin selametlerine, onların bedellerine ve yerlerinde dağ gibi ağır tazikat ve sıkıntıları memnuniyetle o ruh, o omuz çeker, tahammül eder, ve şakirane sabreder diye size katiyyen haber veriyorum. Fakat madem ac ve teessüratım çok ziyadedir, has kardeşlerim benim medihlerle yüklerimi ağırlaştırmaya bedel, dualarıyla ve şefkatleriyle ve himmetleriyle ve acımalarıyla yardım edip, yükümü hafifleştirmek lazımdır. İnayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesidir ki, bu şiddetli merdum hastalığıyla, zalimlerin teccid mutlaklarını hiçe indiriyor, beni tazib etmiyor bir cihette memnun ediyor. Aziz Sıddık faal kardeşlerim ve bu dehşetli asırda mükemmel tesellilerim ve varislerim. Sizin fevkalade saygı gayretiniz İsparta ve civarını bir geniş medrese zehraya ve bir Camiül Ezhere çevirdiğine bir delil de bu defa matbaacıları da hayrette bırakan yazlıklarınız Asay-ı Musa mecmuasından 20'den ziyade mükemmel tevafuklu nüsalarını bu yarım ümmi kardeşinize göndermenizdir. Cenab-ı Erhamurrahimîn, sizlere ve yazanlara ve yardım edenlere her bir harfine mukabil bin rahmet eylesin ve binler meyve-i cennet ihsan etsin ve yüzer hasenat defteri i amalinizde yazdırsın. Amin, amin, amin. Ben onlara baktım, kalbime geldi ki, bu kahramanların şimdi de bir mükafatları yok mu? Birden ihtar edildi ki, onlar bu mecmuayı yazmakla, Felesofları susturan, imana getiren kuvvetli bir ders-i imaniyi, en evvel kendi kendine tam okuyorlar, manevi bir hazine kazanıyorlar. Hem onların nüshaları, pek çokların imanlarını kurtaracaklar veya imana gelecekler. Bir hadiste vardır ki, bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır. Hem onlar bu mübarek kalemleriyle eski zamanda İslamiyet'in büyük mücahit kahramanlarının kılıçlarının kutsi hizmetlerini görüyorlar. Elbette istikbal onları ve nurcuları çok alkışlayacak. Saniyen Asay Musa mecmuasının başında bu gelen ve çizgiyle işaret edilen fıkra yazılsa münasiptir. İsteyen bu mektubun başındaki kısmını da beraber yazabilir. İmam Ali radıyallahu anh Cel pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numara ile haber verdiğini 28. lem'a ile 8. şu'a tam ispat etmişler. İmam Ali <gülüyor> radıyallahu an Risale-i Nur'un en son risalesini Cel Celutiye'de wasma mu asa Musa Bihi zulmetun celat fıkrasıyla ile haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayet-ul en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te tehlifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviyenin mealini, yani karanlığı dağıtacak, asay Musa aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi, hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip, Ankara ehli i vukufunu teslime ve tahsine mecbur etmesi ve istikbalde zulmetleri dağıtacak çok emareler bulunması ve asay Musa aleyhisselamın bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmuadahi meyve, on bir mesele nuraniyesi ve hüccetullah-il kısmı on bir hüceti katası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki, İmamı Ali radıyallahu anh o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asay Musa ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsin kerane haber verir. Salisen, Nur Santralı ve 27. mektupta çok emmiyetli fıkraları bulunan Sabri'nin bu defa ki mersiyesini lahikeye geçirdik ve size de gönderdik. Ve çalışkan mübareklerden ve nurların neşrine çok hizmet eden hafız Mustafa'nın 7 yaşında iken 6. şuağı ve bana bir mektup yazan tam mübarek masum mahdumu. Burada, masumlar içinde nurlara bir iştiyak uyandıracak. Onun namı Said Nuri olmalı. Nursi köydür, manasız olur. Sin olmasın, yalnız ya olsun. Ta nurlara alakasını göstersin. Daha çok şeyler yazacaktım, fakat başımda çok vazifeler ve işler bulunmasından kısa kesmeye mecbur oldum. Said Nursi